Ben husul abdesinde, çevremde de birçok kişide oluyor bu. Aşırı şekilde büyük vesveselere kapılıyorum Bu yüzden e, namaz kılamıyorum, Kur'an okuyamıyorum. Tamamen ibadetlerim engel. E, Ve evet. bu vesveseden kurtulamıyorum. Daha önce çevremde sorduğum kişiler oldu ama çok alaycı, alaycı duruma düşüyorum. hani O yüzden rahat soramıyorum da herkese. Evet. Alay ediliyor gibi oluyor. Ben hocama sormak istiyorum. Şimdi Abdestte mi? Boy abdestinde mi vesvesi oluyor? Evet. evet. Aşırı şekilde. Bu yüzden ben ibadet edemiyorum. Hiçbir şekilde. Bu benim i̇badet, psikolojimi evet. çok bozuyor. Kırnaklarımı kesiyorum. Dibine kadar yine de emin olamıyorum. Tırnağımın üzerinde deri parçası acaba bu kabul oldu mu olmadı mı çıktıktan sonra kabul etmiyorum bu surat desini Edemiyorum. Şimdi Aslı Hanım, beni dinlesen ve beni bana itimad et. Güven beni dediğimi yap. inşallah vesveseden kurtulacaksın. İnşallah. Teşekkür ederiz Aslı Hanım. Ee, hocamız şimdi inşallah bu sorunuzdan sizi rahatlatmaya çalışacak. bir. es la yukellifullah nefsen illa vusaha. Allah hiç kimseye gücünün üstünde sorumluluk yüklemez. Şimdi guslünün 3 tane var, farzı var. Ağzımızın içini yıkayacağız bir sefer. Evet. Birisi farz, ikincisi, ve üçüncüsü sünnettir. Bir sefer boğlumuzun içine su çekeceğiz. İkincisi, ve üçüncüsü sünnettir. Tamam mı? Sonra bütün bedenlerimizi hiç kuruya kalmayacak şekilde yapacağız. Evet. Şimdi bak bizim fıkir kitaplarımızda diyor ki adam boyacılıkla çalışıyor mesela. Buralarda tırnaklarında boya var. Onları tam çıkartamadı. Boy abdesti aldığı zaman da olur. Evet. Şimdi bak bunu yaptıktan sonra yani işte şu anında kurya kaldı, bu anında kurya kaldı bir yok. Siz elinizden geleni yaptınız mı? Tamam. Gerisini Allah kabul eder. Bu da Allah haşa zalim değildir. Abdest evet. içinde böyle. Şimdi bu vesvese bir hastalıktır. Şimdi bu hastalıktan kurtulmak için bu aslı bacımız, kızımız bir, e, yani abdestini, boy abdestini aldığı zaman şartlarını yerine getirince gerisini hataları Allah kabul eder. eksik kusuru olsa bile yine kabul eder. Evet. Onu bir defa kafasından silsin. Ondan sonra üç vakitte bak, akşam namazından sonra, sabah namazından sonra, uyumadan önce üç ihlas, üç felakı, üç nası okumaya devam etsin. İnşallah o vesveseden kurtulur. İnşallah. Tamam mı? Âuzu besmele çeksin. Yani şeytan vesvese yani vesvese şeytandan gelir. Evet. Âuzu çekince inşallah onlardan kurtulur.